Standing Rock, Bikinlere, Bikem Ekberzade, Petrol Aç Gözdülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem Merhaba. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özde. Sanırım günaydın. bütün dinleyicilerimiz artık uyandı. <gülüyor> Onları şöyle güzel bir Bollywood vari e, Hint folk metaliyle karşılayalım dedik. E, şeyde... E, grubun adı da Bollywood. Benim de sevdiğim bir grup. Yani ne yalan söyleyeyim, tam böyle Bollywood kıvamında e, çok güzel e, müzik videoları da var. Hatta bunu da ben paylaşacağım. Bence dinleyicilerimiz eğer parçayı beğendilerse belki sesi biraz daha kısıp dinleyebilirler. E, nasıl e, Bollywood nasıl e, bir araya geldi? Biraz ondan bahsedelim. Neden Hindistan'dayız? E, aslında Bence bu grubun üzerinde durmakta fayda var. Ben bugün tamamen bambaşka e, bir parçayı düşünüyordum. Hatta e, Tall Pole üzerinden gidecektik. O da bir indijen e, rapçi. E, ama sonra birden e, Bloody Wood'un bu parçası benim önüme düştü ve dedim ki aman Allah'ım yani bugünün e, dünyada yaşananlara o kadar güzel uyuyor ki e, buradan bir Hintli e, folk metal e, grubunu da dinleyicilerimizle buluşturalım. Evet, part... Bollywood yerine Bloody Wood diyorlar. Bloody Wood diyorlar evet, <gülüyor> aynen. Ayını, e, şeyin, şarkının ismi de Gaddar. E, Gaddar aslında bizim e, şeyimiz e, zaten biz de benzer kökenden geliyoruz dil olarak. E, bizim bildiğimiz anlamda Gaddar ama aynı zamanda ihanet eden kişi olarak da onlar da e, şey yapıyor. Ve tabii e, politikaya bakıyorlar e, ve Gaddar'ın e, sekülerlik üzerine aslında tamamen din ve politikanın ayrılması üzerine bütün dünyada bir parça olduğunu söylüyorlar. Herkesin eşit haklara ve eşit bir şekilde onlara davranılmasına özellikle hükümetler tarafından hakkı olduğundan bahseden bir parça ne taparlarsa tapsın bu insanlar, neye inanırlarsa inansınlar. Parça da zaten en başında diyor ki ben sizi sikçe selamlıyorum şimdi diyor ve biliyorsunuz yani bölünmüş toplumlar, bölünmüş ülkeler olarak konuşmak gerekirse bence hem dikey hem yatay bölünmüş e, sınıflara ayrılmış bir ülke olarak Hindistan'a örnek gösterebiliriz. Bunda en büyük e, bu yolda da bu, bu e, parçalanmayı da daha böyle belirgin hale getiren en büyük etkenlerden bir tanesi zaten e, ülkenin maruz kaldığı sömürgecilik. E, bununla ilgili şimdi e, ben burada Bloody ile ilgili çok konuşabilirim ama çok fazla konuşmayacağım çünkü parça biraz uzunluğu vaktimizde dar. O yüzden hemen benzer bir konuda Tom Goldtus ve Ariel Deranger'in bu linki ben paylaşacağım. Demokrasi Al'da çıktı zaten takipte etmişsinizdir. indijen aktivistler bunlar. Sömürgecilik ve iklim krizi üzerindeki bağlantıdan bahsediyorlar. Bu çok önemli bir konu ve biz bu konuyu bir sonraki bölümde geniş geniş ele alacağız neden bir sonraki bölümde çünkü bu bölümde bahsedeceğimiz bazı haberler var ama onun dışında kendisine ayrılmış bir bölüm hak ediyor gerçekten ve Aralık ayında da haberler biraz şeyse hızı düşük olduğu için rahat rahat detaylı konuşalım istedim çünkü yeni bir şey var aslında çok da yeni olmayan ama şu sıralarda çok fazla kullanılmaya başlayan bir terim var bu terimde transformative change yani dönüşen Dönüştüren değişiklik ee, ne demek istiyorlar burada bilim insanları ve politikacılar daha fazla ee, artık bizim sadece bir değişime ihtiyacımız yok bizim mevcut düzeni dönüştürecek bir değişime ihtiyacımız var ee, ve burada da e, tabii ki tarih çok çok önemli bir yer tutuyor çünkü geriye bakıp Neler yapmışız da ileriye gidememişiz? Neler yapmışız da bugüne gelmişiz? Artık bunları nasıl değiştirebiliriz? Ve bu transformative change yani dö dönüştüren değişim ...nosyonunun altındaki en önemli kategorilerden bir tanesi de yerel ve indijen bilgelik. Şimdi kolonyalizminde yani sömürgeciliğinde yok etmeye çalıştığı şeylerden bir tanesi... ...daha önce hedef aldığı şeylerden bir tanesi bu. Biz bunu zaten da dört senedir anlatıyoruz. Nefesimiz yettiği sürece anlatmaya devam edeceğiz. Öyle gözüküyor çünkü Harvard Müzesi'nde Boston'da... Yakın zamanda aslında olan bir şey tekrardan gün yüzüne çıktı ve hatta bunu Net News Online diye bir benim de izlediğim genelde işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kabilelerle ilgili haberleri veren bir haber sitesi var, bir internet gazetesi var öyle söyleyeyim. Ben de onu periyodik olarak takip ediyorum. Neler olmuş, neler bitmiş ve oradaki önemli haberlerin bazılarını da buraya taşıyoruz ve burada dinleyicilerimize aktarıyoruz. Bu haberin başlığı çok enteresan çünkü gerçekten iki satırlık, iki cümlelik bir not düşüyorlar haberin başına. Ve diyorlar ki bu hikaye rahatsız edici detaylar içermektedir Amerika'daki yatılı okullarla alakalı. Ee, ve e, eğer ihtiyaç duyduğunuzu hissediyorsanız e, lütfen e, bir e, sağlık kurumuna danışın. Yani bir psikoloğa danışın. Çünkü gerçekten yani bu böyle hani e, ol, yani yazılımda gitsin hani şeylerin önünde vardır ya e, dizilerin ya da filmlerin önünde vardır ya işte şiddet içeriği falan gibi. Bu öyle bir şey değil. Bu olay gerçekten o kadar ciddi ve derin bir travmaya sebep olmuş bir olay ki bu. ...Amerika'daki çocukların alındığı ve eğitim gördükle, görmeleri kisvesi altında onlara yapılanlar... ...ve bunun onlarca yıl, yüzlerce yıl, yani yüzlerce değil de onlarca yıl ve belki de bir yüz yıla kadar uzanarak devam etmesi... ...o yüzden böyle bir iki cümlenin bir haberin başına konması bence bir o kadar önemli ve evet, haber... o, o, o, o yarı söylüyorlar değil mi? Bu, bu, bundan rahatsızlık duyabilirsiniz, bunu okur. Evet, bu sesi, evet, bu sesi, e, rahatsız edebilir bu haberin içeriği. Dolayısıyla e, eğer e, akıl sağlığı konusunda e, desteğe ihtiyacınız varsa. Ondan sonra lütfen e, ekte bir bir link veriyorlar, ekte bir kaynak linkimiz var. Orada size yakın olan e, şeyle kurumla iletişime geçin şeklinde. Çünkü e, bu travmanın sebep olduğu intihar vakaları ha, ya, sayılamayacak kadar az fazla e, ve e, bir o kadar da önemli. E, bu gene bu travmanın generasyonlar boyunca ailelere verdiği yük, e, çocuklara verdiği yük. E, dolayısıyla ya haberin içeriği de şu. Bir antropolog, bir Harvard profesörü George Woodbury 1930-1933 yılları arasında Orta Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan, o Oceania'dan yani Pasifik bölgesindeki okyanuslar aynen ve Güney Amerika'dan şeyler topluyor. Asya'dan saç örnekleri topluyor insanlardan. Ee, ve bunların hepsi yaşayan insanlar yani e, kadavralardan değil direkt gidip insanlardan saç parçaları e, kesiliyor. Ve bunların 700 tanesi de bu saç örneklerin 700 tanesi de e, yerli Amerikalı çocuklara ait. Şimdi, 1500 saç örneği bunun neredeyse yarısı e, yerli Amerikalı çocuklara ait. Bu çok ciddi bir oran. Bütün dünyadan hani e, dünyanın büyük bir bölümünden topladığını toplayan bir antropoloğun Elindeki örneklerin 700 tanesi çocuklara ait olması ve bu çocukların yerli Amerikalı çocukları olması bizi neye getiriyor? Geçtiğimiz günlerde Amerika şükran yani şu sıralarda hatta devam ediyor. Şükran gününü kutluyor. Neyi kutluyoruz? Yani gerçekten biz bu çocukların bu okullara alınmasını... Onların asimile edilmeye çalışılmasını, bu esnada hayatlarını kaybetmelerini, bu süreç içerisinde saçlarının kesilip harbata bir müzeye konulmasını e, bu, ve daha da önemlisi yani bu e, Şükran Günü kapsamında çıkan yazılar içerisinde en önemlilerinden bir tanesi de belki Los Angeles Times'da yayınlanan bir e, şeydi, bir commentary idi, bir e, e, Yorum. Fikir, yorum yazısıydı. Teşekkür ederim. Ee, bunu da ben programdan sonra ayrıca e, paylaşırım. Ee, burada e, söylenen şey şu yani e, insanlar bir masanın etrafına girip e, şükürler olsun bizim başımızın üzerine bir evimiz var yaşayacak bir ülkemiz var derlerken bunu buraya göç etmiş insanlar derlerken o topraklarda binlerce on binlerce yıldır yaşayan insanlar e, Sand Creek'teki katliamı hatırlıyorlar. Ve nasıl e, Amerikan ordusu onları e, öldürmeye gelirken ve kaçacak bir yerleri yokken bir Amerikan e, bayrağının altına koydukları beyaz bir parça kumaşın altında dizlerin üzerinde çöküp e, onlara zarar vermemelerini beklediklerini hatırlıyorlar. Yani burada o kadar ciddi bir e, ayrım var ki tarihler arasında. Ee, bir yandan e, beyaz Amerika demeyelim çünkü e, beyazlarla birlikte buraya e, farklı ırklardan insanlar da geldi. Yani bu ırklar ötesi bir durum ama bir yandan buraya gelen insanlar var. Bir yandan da burada e, yaşayan ama e, bu gelen insanlarla birlikte hayatları kapsa dönmüş insanlar var. E, ve bütün bunların, e, bu bütün bu sürecin sonunda da e, ortaya çıkan işte... E, Alkadras'ta e, Nixon döneminde gerçekleşen e, belki de en büyük işgallerden bir tanesi ve en fazla tarte yer alan işgallerden bir tanesi, Yaralı dizdeki e, rezervasyon işgali ve üçüncü olarak da en önemlisi, bütün bu klasman içerisine giren bizim de programa e, konu ettiğimiz Diklenkaya'da gerçekleşen ve bir petrol boru hattına karşı gerçekleşen e, toplanma e, ve eylem söz konusu ve bunun starlarından bir tanesi de bu eylemin kahramanlarından bir tanesi de geçen gün kaybettiğimiz Joy Brown şimdi programın son bölümüne gelirken ben hızlı hızlı konuları birbirine elimden geldiği kadar bağlayarak anlatmaya çalıştım ama Joy'dan biraz bahsetmek istiyorum evet. bir bir araya gireyim lütfen şey bu konuda e, jenosit kelimesi de kullanıldı ki bence çok doğru özellikle Kesinlikle. papa tarafından bizzat da söylendi bu son yerlilerle buluşması sırasında. Ayrıca da e, bu, bunun kö, kökeninin bunun tamamen yüzyıllara dayanan, 500 yıla dayanan bir sömürgecilik olduğunu e, romancı ama aynı zamanda bilimsel böyle kitaplar da yazan Amitav Ghosh'un e, Hindistan'dan. Hı hı. Son The Not Make. Körs diye yazdığı muazzam bir kitap var. Yani Hindistan Cevizi Küçük Muskat'ın Laneti diye. Evet. Beyaz adamın, beyaz insanın değil beyaz adamın girip bütün e, ilk gününden beri sömürgeleşmenin bütün şeyleri, yerlilerin bulunduğu her yerde ağaçları ve bitkileri de kesip alıp götürüp Onları da kendi haline tamamen ölüme terk ettiğini gösteren bir tarihçe yazmış. Ben de onu tavsiye ediyorum muazzam bir kitap olarak. Kesinlikle tamam. ve az önce bahsettiğimiz bu dönüştüren değişimin dediğim gibi. Yani bizim gerçekten samimi bir şekilde dönüşebilmemiz için. Yani yaptığımız işleri yapma şeklimiz, yaşadığımız hayatı yaşama şeklimiz, oy verdiğimiz partiyi oy veriş şeklimiz ve bu, bu süreç zarfında karar verme mekanizmamız yani bugün konuştuklarımızın hepsi işte Bloody Wood'dan e, Joe'ya kadar gelen süreçte e, bizim gerçekten e, bir şeyleri değiştirebilmemiz için ve daha iyiye götürebilmemiz için e, tarihi tekrardan bir özümsememiz yani geçmişi tekrardan özümsememiz ve analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi bu... evet, yüzleşmemiz evet. gerekiyor ve şurada ben bir not almışım onu söylemeyi unuttum burada e, Bloody Wood'un e, sözleri arasında şöyle bir şey geçiyor işte e, inanç nefrete dönüşüyor oylar ee, bu nefret oylara dönüşüyor, oylarda paraya dönüşüyor ve bu o kadar kara bir para ki karadan daha kara ama diyor biz bunun antidoduyuz diyor gerçekten sanat e, her zaman için e, bunu insanların yüzüne vurma de içi, içerisinde e, oluş, e, içeren yani bunu da içeren bir şey olduğu için. Ee, bir kurum olduğu için e, bence bir o kadar da hem önemli hem de çok fazla sayıda da e, e, sansüre maruz e, kalabiliyor A ama bir başka şey daha söylüyorlar parçanın içerisinde o kısmı sikçe geçiyor. E, dolayısıyla e, ben paylaşsam da dinleyicilerimiz şey yapmayacaklar ama altyazı yap, yapmışlar sağ olsunlar. Ya yani e, Bollywood şimdi konuyu dağıtmayayım diyorum ama ya Bollywood öyle müthiş bir e, film endüstrisi ki istediğin kadar e, grubun adı Bloodywood olsun gene de Bollywood'dan e, besleniyorlar. E, dediğim gibi şeyde videoyu da paylaşayım ama her neyse söylediği şey şu e, daha iyi bir geleceğin ilüzyonuna hapsolmuş durumdayız. Biz kullanıldık. Boylarımız için ve sonra da çöp gibi kenara atıldık ve unutulduk. Ee, ya işte yani bizim bu şimdi bu transformative change dediğimiz yani dönüşen değişimi daha fazla politikacılar aslında kullanıyorlar. Uluslararası'nın işte Avrupa Birliği'nde, Birleşmiş Milletler'de e, politikacı derken böyle hani seçilmiş milletvekillerinden ziyade politika yapanlar, kanun koyucular bunu kullanıyor. E, fakat bunu gerçekten samimi bir şekilde e, yani tekrardan içi boş bir nosyona dönüştürülmemesi ve e, kullanılabilirliği olması için bizim de bu bunu çok iyi bilmemiz, anlamamız e, ve dediğim gibi yani hayatımızdan yaptığımız işin doğasına kadar bunu e, geldiği kadar yansıtmamız ve kendi aramızda konuşmamız bence çok önemli. Şimdi evet. Joy, Joy bu dönüşümü yaratmaya çalışan insanlardan bir tanesi idi aslında. Biz onunla uh, Standing Rock'ta karşılaştık, uh, tanıştık, uh, biraz uh, şey bir tanışmamız oldu. Uh, nasıl söyleyeyim, tatsız bir tanışmamız oldu. Şöyle, uh, ben bir kitabı yazmak için bu işte Radyo programına da konu olan Standing Rock kitabını yazmak için e, 2017 yılında... Oradaydım. İşte Ladona'yla da orada tanıştık zaten. E, ile de aynı şekilde ki kendisini ben Entropiye de davet ettim. Ladona'yı da keza e, vefat etmeden önce. O da sağ olsun e, vakit ayırdı ve e, internet üzerinden onunla da bir e, şey gerçekleştirdik. E, Joy bizi kovdu. E, ya yani açıkçası bayağı ben e, orada e, işte... Ee, birkaç kişi oturmuş işte Standing Rock'ta neler oldu neler bitti en son kamplar nasıl yakıldı kim yaktı yangın nasıl çıktı falan biz bunları konuşurken ben notlarımı alırken Joy bir hışımla girdi bizim bulunduğumuz yere arabasıyla ve e, arabadan dışarıya atladı çok da böyle kilolu birisi kendisi ondan sonra e, öfkeden bembeyaz olmuş bir şekilde yanımıza geldi ve avaz avaz defolun gidin buradan diye bize bağırmaya başladı ben bu yolculuğu bir arkadaşımla beraber yapıyordum ve biz iki kadın orada yani ben dedim ki bir saniye dur yani anlatmaya çalışıyorum neden orada olduğumu anlatmaya çalışıyorum ve oraya nasıl referansa gittiğimi söylemeye çalışıyorum. Ladonların ismini zikretmeye çalışıyorum kesinlikle konuşturmuyor. Sadece e, otomatiğe bağlamış bir şekilde defolun, defolun, defolun diye üzerimize yürümeye başladı. Şimdi e, Joy'un e, e, vefatından sonra yayınlanan metnin birinci cümlesi Joy Brown was a firestorm. Yani gerçekten bir ateşten bir fırtınaydı. E, de benim orada üzüldüğüm şey onu kendisine de söyledim. En sonunda baktım kendisi beni dinlemiyor. Yanındakilere söyledim. O da böyle biraz afalladı. Hatta dedim ki lütfen dikkat edin. Ee, kar krizi falan geçirmesi. Ben artık korkuyorum kadına bir şey olacak diye. Tamam biz gidiyoruz karşım çıkıyoruz buradan. Hiç sıkıntı yok. Ben yarın gelirim. Gerekirse Julie ile gelirim. Hiç sorun yok. Ama <gülüyor> kadına bir şey olacak. Yani düşüp kalacak orada. Ondan sonra ben de vicdan azabından Bizim tanışmamız böyle oldu. Tabi sonrasında özürler, sonrasında ah ya işte falan filan. Ama hiçbir zaman yani Joy Brown hep çok mesafeliydi ve çok sertti. Fakat onun içerisinde bütün bu sertliğinin öfkesinin içerisinde aslında gerçekten ne kadar büyük bir ya böyle bazı hani büyük anneler vardır, çok tontonlardır. böyle sararlar, sarmalarlar, La gibi. Bazı büyük anneler de vardır, çok sertlerdir. Ama e, bir o kadar da aslında yumuşak kalplerde Joy bu ikinci e, gruptandı e, ve inanılmaz bir şekilde e, bu davaya bağlıydı. Yani gönülden bağlıydı. Ben hayatını bu kadar e, sert bir bağlılık, sert ve bütün hayatı artık bu olmuş. E, Standing Rock'tan önce... Keystone, Exelbo rahatlığında oradaki kampları ilk kurandı. Ve e, Sunning Rock başladığı zaman Osset-i Sakowin kampındaki ilk e, şey, tipi kendisinin ilk çadırı kendisi kurmuştu. E, ve dolayısıyla e, kendisi işte bu e, şeyinden dolayı tavrından ve e, doğasından dolayı da General Joy diyorlardı hatta. E, 500 yıllık bir öfkeyi tabii şey yapıyor yani. tabi canım tabii çok... <gülüyor> Ve yani kampların nasıl boşaltıldığını, o sırada işte oradaki e, boru hattı için e, protesto eden insanların nasıl tutuklandığını, içeriye nasıl provokatörlerin sokulduğunu yaşamış birisi olarak... Aslında tepkisi çok aşırı olmakla birlikte çok doğal bir tepki ve ben bunu hep saygıyla karşıladım. Sonrasında da zaten e, ya işte dediler hep işte ya Joy'un da böyle biraz sert mizacı var. Bazen de e, hani uzlaşma anlamında bize zarar verebiliyor. Ben dedim ki yok hayır yani çok e, gayet... E, Kabul edilebilir bir tepkiydi bu ondan sonra ve aranızda böyle insanların olması çok iyi. Çünkü gerçekten Joy'a e, bu tarz mücadelelerde mücadeleyi bir arada tutabilmek, mücadelenin dağılmamasını sağlamak ve e, nasıl söyleyeyim e, yani gevşememek açısından Joe gibi böyle e, itici güçlere ihtiyaç var. Ama evet biraz sert bir izhaçlı birisiydi. E, ne diyelim Allah rahmet eylesin diyelim artık. E, ne denir bilmiyorum. E, ama e, ben kendi açıma, e, kendi adıma öyle söyleyeyim, onu tanıdığıma e, bu kısa süreli ve ondan bu tarz bir muamele görme çok memnunum. E, çünkü e, hep güzel şeyleri görürsek, madalyonun öteki tarafını görmezsek hikayeleri doğru anlatamayız. Mümkün olduğu kadar her tarafını gözlemlemek ve her tarafını... E, Bence anlamaya çalışmak Bence çok önemli. Bir evet ben de Demokrasi Now'da izlemeye çalışmıştım biraz. Sayende de şimdi çok daha sağlam bilgilere de ulaşmış olduk. Kendi payıma konuşayım. O yüzden bunu Joy Brown gibi insanları konuşmaya elbette bütün olanca gücümüzle devam edeceğiz. Evet bence de ve süremize bitti efendim. Laki ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Özürüz, Görüşmek üzere.